Enlem ve boylam Hazırlayan ve sunan Mustafa Bilgin واي çeşit müzik ve içerik www.mbirgin.com 50 bölüm 74 Ekim 2014 başladı hoş geldiniz Eğlenceli İngilizce Merhaba değerli dinleyenler Yine yeni bir eğlenceli İngilizce köşemizden Sevgiler, saygılar Efendim son birkaç aydır İngilizce ile Haşır neşir vaziyetteyiz İngilizce üzerine bir şeyler yapıyoruz annem ve Boylam'da Ve Bugün İngilizce deyimler konusunu ele alacağız. Normalde anlaşılandan farklı anlama gelebilecek kelime gruplarından örnekler sunacağız. Bilmediğim ifadelere yer verdim. Hani kendim için daha çok hazırladım bu bölümü. Dilerim sizler için de faydalı olur. Ve başlıyoruz. Müzik your umbrella when you go out. It's raining cats and dogs out there. Diyor ki, don't forget your umbrella. Şemsiyeni unutma when you go out dışarı çıktığında it's raining cats and dogs out there. Dışarıda diyor kedi köpek yağıyor diyor. <gülüyor> cats and dogs büyük miktarlarda anlamına geliyor. It's raining cats and dogs diyor. Yani çok yağmur yağıyor. Don't forget your umbrella The test was a piece of cake. I finished it in 20 minutes. diyor ki test çok kolaydı. Ben onu 20 dakikada bitirdim. The test was a piece of cake. I finished it in 20 minutes. The brand new cars were selling like hotcakes last week. Brand new, yeni arabalar diyor, geçen hafta satıldı like hotcakes. Sıcak kek gibi ama buradaki hotcakes peynir ekmek gibi. Kapış kapış satıldı hani yok sattı deriz ya. Hani hotcakes, peynir ekmek gibi. The brand new cars were selling like hotcakes last week. John had an accident last week but now he is very alive and kicking. John bir kaza geçirdi geçen hafta fakat şimdi çok canlı ve tekme atıyor. <gülüyor> alive and kicking. Alive and kicking şu anlama geliyor Türk gibi cap canlı. Can neden accident last week hafta now şimdi çok very alive and kicking. ''The boss is not exactly the bad of roses, because there can be so many problems to sort out.'' Diyor ki ''being the boss, patron olmak is not exactly the bad of roses.'' Yani ''bad of roses'' burada, ''rahat mevki'' anlamında, ''güllük gülistanlık'' anlamında. Diyor ki ''işte patron olmak kolay değildir, hani güllük gülistanlık bir şey değildir.'' diyor. Çünkü, because, there can be so many problems to sort out. Çünkü, çözülmesi gereken çok sorun olabiliyor. Being the boss is not exactly the bad of roses because there can be so many problems to sort out. You have no evidence. You are just making a case out of nothing. Delilin yok You have no evidence Elinde kanıt yok You are just making a case Bir durum oluşturuyorsun Out of nothing Hiçbir şeyden Yani şu anlama geliyor Elinde kanıt yok Hiç yoktan sorun çıkarıyorsun Making a case out of nothing Hiçbir şeyden durduk yerde problem çıkarmak Olayı büyütmek anlamına geliyor You have no evidence You are just making a case out of nothing. I backed up him at the court. Back up, lehinde konuşmak, savunmak, arka çıkmak anlamında. I backed up him at the court. Mahkemede onun lehinde konuştum. I backed up him at the court. He banked up tiles for his house. bank up, yığmak anlamına geliyor. He banked up tiles for his house. Evi için kiremit, fayans yığdı diyor. He banked up tiles for his house. His honesty is beyond doubt. Beyond, öte, ötesi anlamında doubt, şüphe. Beyond doubt, kuşkusuz, şüphe götürmez anlamına geliyor. His honesty is beyond doubt. Onun dürüstlüğü şüphe götürmez. She was charged with theft. Charged with suçlamak. She was charged with theft. O hırsızlıkla suçlanıyordu. She was charged with theft. I can't really understand what he is driving at. I can't really understand. Gerçekten anlayamıyorum what he is driving at. O neye sürüyordu? Hani ne anlatmaya çalışıyor acaba bu? Hani nereye çıkmaya çalışıyorsun? I can't really understand what is driving at. Ne demek istediğini gerçekten anlayamıyorum. I drink coffee once in a blue moon. Blue moon, mavi ay. Ama nedir deyim olarak anlamı ayda yılda bir, nadir anlamında. I drink coffee once in a blue moon. Ayda yılda bir kahve içerim. Why don't you make a simple website for your business? There is nothing to it. İşiniz için... ''Neden basit bir web sitesi yapmıyorsunuz?'' diyor. There is nothing to it. Bunda bir şey yok, çok kolay anlamına geliyor. There is nothing to it. Why don't you make a simple website for your business? There is nothing to it. I am tickled pink that I have passed the exam. Tickle, gıdıklamak. Pink, Pembe, Pembe gıdıklamak bu ne? <gülüyor> Ama deyim olarak çok mutlu olmak. I am tickled pink, çok mutlu oldum. I have passed the exam. Sınavı geçtiğim için çok mutluyum. I am tickled pink that I have passed the exam. That comics jokes are old hat and we heard them before. That comics jokes, o karikatür dergisindeki fıkralar are old hat. Eski şapkaydı diyor. <gülüyor> ne demek old hat? Modası geçmiş. Yani diyor ki o karikatür dergisindeki fıkraların modası geçmiş and we heard them before. Ve biz onları daha önceden duymuştuk. That comics jokes are old hat and we've heard them before. <gülüyor> <gülüyor> Veli is a true blue friend. True blue, sözünün eri, vefalı, sadık anlamına geliyor. Veli is a true blue friend. Veli, çok sadık bir arkadaştır. Sözünün eri bir arkadaştır. Veli well, is a true blue friend. It was going to be a surprise party until Ali let the cat out of the bag. sürpriz bir parti olmaya doğru gidiyordu ta ki Ali kutudan kediyi çıkarıncaya dek. <gülüyor> ne demek? ''Let the cat out of the bag.'' Hani bizde de bir deyim vardır, baklayı ağzından çıkarmak diye. İşte bu da o anlamda bir ifade. ''It was going to be a surprise party.'' ''Sürpriz bir parti olacaktı ama Ali ağzındaki baklayı çıkardı.'' diyor. Yani ''Sürpriz, mürpriz'' kalmadı. ''It was going to be a surprise party until Ali let the cat out of the bag.'' If you haven't driven a bike yet, you should give it a shot. Give it a shot, denemek. Şayet daha önce bisiklet sürmediyseniz, bir denemelisiniz diyor. If you haven't driven a bike yet, you should give it a shot. You have nine brothers? You are pulling my leg? 9 erkek kardeşin mi var, diyor. You are pulling my leg. Benim bacağımı çekiyorsun, diyor. Ne demek pulling my leg? Şaka yapmak anlamına geliyor. Hani kafa mı buluyorsun, şaka mı yapıyorsun, dalga mı geçiyorsun deriz yani bizde. O anlamda You have nine brothers. You are pulling my leg. 9 erkek kardeşin mi var? Şaka yapıyorsun. You have nine brothers. You are pulling my leg. ''To cut a long story short, she won and I lost.'' Diyor ki, ''To cut a long story short, uzun hikayeyi kısa kesersek, özetle'' anlamına geliyor. ''To cut a long story short, uzun lafın kısası, she won and I lost. O kazandı, ben kaybettim.'' Yani ayrıntıyı mı ayrıntıyı, geçiyoruz, yok işte ne oldu ne bitti falan, vakit yok. Hülasa sonuç olarak diyor ki o kazandı ben kaybettim. Yani adam ne anlatacak ki zaten üzgün kaybetmiş. <gülüyor> yani, Aman diyor yani ayrıntıyı ayrıntıyı bir de hani anlatıp da bir daha canımın sıkılmasına ne gerek var. <gülüyor> o kazandı ben kaybettim. Ama dürüst yani en azından lafı gevelemiyor. Yani şöyleydi böyleydi falan bahane mahane arayışı da yok. <gülüyor> Takdir ediyor. Uzun lafın kısası ''O kazandı, ben kaybettim.'' diyor Mertçe. Hey. To a long story short She won and I lost. Six dollars for a cup of coffee? What a rip-off! Diyor ki Six dollars for a cup of coffee? Bir fincan kahve için altı dolar mı? What a rip-off, bu ne soygun, diyor. What a rip-off, bu ne soygun diyor. Yani bu ne kadar pahalı anlamında. 6 dollars for a cup of coffee, what a rip-off. At the start of the meeting, I tried to break the ice by telling a joke. Buzları kırmak. Break the ice. At the start of the meeting, toplantının başında bir fıkra anlatarak buzları kırmayı denedim. Ne demek buzları kırmak? Herkes sessiz konuşmuyorsa, o ortamda böyle henüz kimse kimseyi tanımıyorsa bir soğukluk olur. At the start of the meeting, I tried to break the ice by telling a joke. Toplantının başlangıcında bir fıkra anlatarak buzları kırmayı denedim diyor. Başarılı olmuş mu ona dair bir bilgimiz yok şu an elimizde. Cümle bu kadar. At the start of the meeting, I tried to break the eyes by telling a joke. Film on Global Warming was a real eye-opener for Tom. Diyor ki, The Film on Global Warming, kuresel ısınmayla ilgili film was a real eye-opener for Tom. Tom için gerçekten göz açıcı bir filmdi. Hani etkileyici, bambaşka bir bakış açısı getirecek bir durum anlamına geliyor. The film on Global Warming was a real eye-opener for Thor. Didi, can I have anything on the menu? Sure, you name it, you got it. Diyor ki, Didi, can I have anything on the menu? Menüdeki herhangi bir şeyi alabilir miyim diyor baba. O da diyor ki, you name it, ne istersen. ''Daddy, can I have anything on the menu?'' ''Sure, you name it, you got it.'' ''How long will you stay in Turkey?'' ''I'm not sure.'' ''I'm just going to play it by ear.'' Diyor ki ''How long will you stay in Turkey?'' ''Türkiye'de ne kadar kalacaksın?'' Cevap veriyor ''I'm not sure.'' ''Emin değilim.'' ''I'm just going to play it by ear.'' onu kulağımla çalacağım diyor. <gülüyor> ne demek play by ear? Play it by ear. Plansız programsız duruma göre, akışa göre hareket etmek anlamına gelir. Hani mesela belki bağlantılandırmak için hani nota bilmeden çalanlar kulaktan bir melodiyi duyarak kendileri tahminen çalarlar hani bir enstrüman çalıyorsa nota bilerek değil de kulak sesine göre çalar. Play it by ear. Kulağıyla çalmak diye de belki öyle bir ilişki kurabiliriz. I'm going to play it by ear. İşte duruma göre hareket edeceğim diyor. How long will you stay in Turkey? I'm not sure. I'm just going to play it by ear. You'd better get into gear or you'll be late. Get into gear ne demek o zaman? Vitese girmek olmadığı belli hızlanmak, çabuk olmak anlamına geliyor. You'd better get into gear, hızlansan iyi olur. Değilse geç kalacaksın diyor. You'd better get into gear or you'll be late. It took Ahmed a year to learn all the ins and outs of his job. It took Ahmed a year, Ahmed'in bir yılını aldı. In's and girdisi çıktısı, ayrıntıları anlamına geliyor. İşinin ayrıntılarını öğrenmek Ahmet'in bir yılını aldı diyor. It took Ahmet a year to learn all the ins and outs of his job. I watch TV off and on. Off and on, ara sıra. Kesintili olarak. I watch TV off and on. Ara sıra televizyon izlerim. I watch TV off and on. Jack tried to be kind to his boss when he quit in job because he didn't want to burn his bridges. Jack tried to be kind to his boss Jack patronuna karşı nazik, kibar, iyi olmaya çalıştı when he quit in job, işten çıktığı zaman because he didn't want to burn his bridges çünkü o köprüleri yakmak istemedi bu ne demek? işten ayrılıyor adam bugün köprüyü yakmak ne demek burada? hani ne olur ne olmaz, ihtiyaç duyar geri dönebilir diye nedir? köprüleri yakmadı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 Esen kalınız. www.mbilgin.com. Enlem ve boylam 74 Ekim 2014. Bitti. Esen kalınız. Enlen ve boylam. Hazırlayan ve sunan Mustafa Birgin Elvai çeşit müzik ve içerik Ekim 2014.